الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا وسيد الأنام محمد.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 رضوان الله تعالى عليهم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أَنْتَ الَّذِي فَهِمَ لَنَا إِلَّا مَا فَهِمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ وَاشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي fabuz amri ila Allah, inna Allah فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ذله على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم ذلك فضل الله يعطي يشاء والله واسم عليم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي المكي المدني الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كل مختلف اختلف الملوان وتعاقب الأسران وكرر الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام ve rahmet ve bereket ve selamet olsun O'na ve âline çokça. Hac ve ikamet gününe kadar. Bize merhamet et, bize merhamet et, bize lütfet ey Değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hakk'ın çok büyük lütuflarına mazhariyetin ifadesi olarak yeryüzünde insanların en mesutlarından, en bahtiyarlarından sayılırız. Allah'ı bilme gibi bir bahtiyarla mazhar bulunuyoruz. Allah'ı azametine uygun bilme, sıfatlarıyla bilme, isimleriyle bilme ona üçtür, hanımı vardır, oğlu vardır deme gibi insan için sukut sayılabilecek düşüncelerden masum ve mahfuz kalmışız. Büyük bir mazhariyet, vücudumuzun zerrati adedince Allah'a hamd ve sena ediyoruz. Allah'a hamd ve sena ediyoruz ki bu yüksek tevhid hakikatini bize ders veren muhteşem ruh, aydın dimağ,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 Davranın çoğu gitti azı kaldı dediği için sizde çoğunuz zahiriyle göremediğiniz bu mübarek gelişe dem tutuyor. al min Biz bu türküyü kıyamete kadar söyleyeceğiz. Bir gün götürür Allah göstermesin ocaklardan uzak eylesin cehenneme dahi koysalar Allah Allah. ufkumuz açıldığı an kale albedru aleyna minselliyatil veda diyeceğiz çünkü biliyoruz ki ashabını Medine'ye gönderdikten sonra Mekke'de kalmaya tahammül edemeyen cennete koysalar dahi ümmetsiz Allah Allah. tahammül edemeyecektir sizin en son neferinizi dahi alıp bağrına basmadan ben onun cennetin bağını bahçesini, yeşilini çemenini, obasını obasını göreceğine ihtimal vermiyorum Allah Allah. ne mutlu size ki benim şu dar şu kırık şu kirli çerçevem içinde anadatında muhteşem olan Hazreti Muhammed'e ümmet olmuşsunuz ama ya ne ümmet. Ne ümmet. Tatlı günler araştırıyor. Yakaladığı tatlı günler içinde onu arıyor. Ve onu ararken hep onu vicdanında hissediyor. Uzakta değil. 14 asır ötede değil. Ve Türkiye'de dururken Mekke'de, Medine'de de değil. Burada şanlı soyunun senin şanlı soyunun kubbe kubbe inşa ettiği, çil çil kubbeler halinde Anadolu'nun bağrına saçtığı her kubbenin altında sizinle beraber aynı duygu, aynı düşünceyi paylaşıyor havasında. Siz onu düşünüyor ve tasavvur ediyorsunuz. Ne mutlu size. Müjdeler olsun Hz. Muhammed Mustafa'ya ümmet olana. Yazıklar olsun, yazıklar olmuştur. Onun silkinden zincirinden kopup gidenlere Allah! yazıklar olsun deyip ben dua etmeyeceğim kendilerine yazıklar etmişlerdir yazıklar etmişlerdir ona kemlaf edenlere açıyorum onun aleyhinde söz edenlere açıyorum onu tanımamazlıktan gelenlere açıyorum onu sert aç, aç sertacı iftiharçılar üzerinde uç görmeyenleri acıyorum. Acıyorum ona itale-i lisanda bulunanları. Acıyorum Hazreti Muhammed'i bizim gibi bir insan görenleri. Acıyorum onun nuruna hayat boyu gözleri kapalı yaşayanları. Acıyorum. Acıyorum onun arkasındakilerine mürteci diyenleri. Acıyorum onu tanıyanlara irticaya gitti diyenleri açıyor telehöf ediyor ve insanlık adına üzülüyor ve utanıyorum. Mümine mülteci diyenden, müminin davranışlarını irtica görenlerden insanlık adına utanıyorum. Allah'ı utanıyorum. Allah yani kullandığım utanıyorum. İnsanlığın bu kadar sukut edeceğinden utanıyorum. İnsanlığın bu kadar hayasızlaşacağından utanıyorum. İnsanlığın iftihar tablosuna karşı sallıya atmadan utanıyorum. Enes bin Nadır Beni utancıma tercüman olmuştu. Sen hele bir kere daha mezarında inle, ben de burada inleyeyim. Uhud'a yetişmediği, yetişemediği için Allah beni Allah düşmanlarıyla karşılaştırırsa Alim Allah görecekleri var benden demişti. Alim Allah görecekleri var benden demişti. Bilenmişti bu aslan gibi. Bir sene bilenmişti. İmanın intişarına engel olan karanlık ruhlar, karanlık düşünceler din bilmeyen simsiyah ruhlar için bir sene bilenmişti peygamberin başını yaran dişini kıranlara karşı hürriyet hakkını müdafaa etmek için bir sene bilenmişti İnandıklarından dolayı kendilerini parya sayanlara karşı bir sene bilenmişti uhudu tek başına göğüsleyecekti Orada Hamzalar, Musaplar, İbn-i olmasa bile ben yeterim bunlara diyordu. Ben yeterim. Bozguna uğrayan saplar onun göğsüne çarpıyordu. Ve dudaklarından benim biraz evvel sizlere teessüfler ve telehriflerle bohçalayıp takdim ettiğim sözleri söylüyordu. Müslümanlara dönüp bakıyor şöyle diyordu Allah'ım şunların yaptıklarından sana özür dilerim Ve kafirlerin yaptıklarına dönüyor şöyle diyordu Allah'ım şunların yaptıklarından da sana sığınırım Ve yanından geçen bir sahabeye Resulullah'a selam söyle Uhud'un arkasından cennet kokularının geldiği caminin içinde buhur buhur kokan kokuyu derinlemesine ciğerlerinize kadar çekin o Uhud'un arkasından gelen cennet kokusunu duyduğunuzu hissedeceksiniz ben ne mutlu size ...ve yazıklar ettiler onu tanımayanlar kendilerine... ...yazıklar ettiler aydınlık iklimine göz yumanlar kendilerine... ...yazıklar ettiler mescidin yolunu unutmakla kendilerine... ...yazıklar ettiler seccadeyi unutmakla kendilerine... ...bunalımlara girdiler... ...tatminsizliğe girdiler... ...huzursuzluğa girdiler... Streslere girdiler, bin bir çeşit hastalıklara girdiler, psikomatik rahatsızlıklara maruz kaldılar. Muhammedsiz bir dünyada sallallahu aleyhi ve sellem. Allah! Ben bir dibace mahiyetinde sizi arz Ben mevzuma serlevha yapacağım şeyler de bunlarla çok alakalıydı. Size diyecektim ki Gönülleriniz Hz. Muhammed Mustafa ile beraberse Duygularınızda ona ait güzel nakışları bir kaneviçe Bir dantela gibi işliyorsanız 14 asır gibi uzun bir zamanın ne ehemmiyeti var Mekke'de, Medine'de veya Türkiye'de bulunmanın ne ehemmiyeti var Nakışlarınızın en mütenası en muhtevalısı ona ait hakayıkın nakşedilmesi ise zaman engel teşkil etmeyecektir. Siz ona yakınlardan daha yakınsınız. Hatta gözlerinizi kapayınız benim gibi. Dizler ileriye doğru dürtünüz. Bana öyle geliyor ki dizleriniz dizlerine temas edecektir. Çok yakınsınız. O da size çok yakın, sizi çok yakın kabul etti, sizi kendine çok yakın hissetti. 14 asırdan sonra siz mesafelere isyan eden bir nesil oldunuz? Bu Allah aşkına bahtınıza düştüm. Mesafelere isyan eden bir Aşın mesafeleri, aşın zaman ve mekanı, aşın ve onunla bütünleşin. Kurtuluş oradadır. Kurtuluş onun altından gerdanlığına dizilmededir. Kurtuluş gökte size Muhammed dedim. Siz ahlak itibariyle Muhammedi'siniz. Siz aşk itibariyle Muhammedi'siniz. Siz gerçek arkadaş ve kardeş itibariyle Muhammedi'siniz. Mesafeleri aşacaksınız. Aşınca sadece karşınıza şu çıkacak. Bir kısım isim farklılıkları. isim farklılıkları. Ben diyeceğim ki, bu Ebu Bekir değil ama Ebu Bekir gibi ben diyeceğim ki Ömer'in boyu yakamak Ömer gibi bu Ali değil ama Haydeli Kerrar, bu Osman değil ama Niçin gibi mesafeyi aşacaksınız zamanı aşacaksınız 14 asrı çekip arkanızda Onun asrına götüreceksiniz Ve farkına varmadan birdenbire nurlandığınızı hissedeceksiniz Muhammed'i nurlarla nurlanacaksınız Genciniz, ihtiyarınız Çocuğunuz, delikanlınız Kadınınız ve erkeğinizle Nurlanacaksınız Nurlanacak ...ve metafizik gerilime geçeceksiniz. Yanlış anlaşılmasın. Metafizik gerilimi dinin şuuruyla yaşamak demektir. Metafizik gerilim... ...dinin emirleri ve yasakları karşısında derinlemesine... ...duyarlılık demektir. Sizden istenen şey de bu duyarlılıktır. Yok da, yoksa... ...biz ta on dört asır evvel... Sokağa kapılarımızı kapadık, vicdanların kapılarını çalmaya başladık. Açılın kalp kapıları, açılın! Gelen Hazreti Muhammed ordusudur, açılın! Parolamız budur, işaretimiz budur. Ayaklarımıza kilit vurduk başka şey için yürümeme istikametinde. Ellerimizi bağladık. Gönüllerimizle çözülmeye, gönüllerimizin dizinden, dilinden zincirleri çözmeye çalıştık. Ve gönüllere girmeyi hedefledik. Metafizik gerilimle bunu kastediyorum. Bu yüksek duygu ve düşünceyi elde ettiğiniz zaman, zaman da aşılacak, mekan da aşılacak. Şimdiye kadar benim veya başka muhterem hocalarımızın, Yüzlercesinin dâsitani bir hava içinde sizi anlattıkları sahabinin tabiinin o tane hayatını kendi aranızda yaşayacaksınız. Kendinizi asabı bedr içinde göreceksiniz. Biz 14 asır sonra geldik. Bu nasıl oluyor diye şaşkınlığımıza kendiniz şaşacaksınız. Bu şaşkınlık mevzuna kendiniz şaşacaksınız ama bunun böyle olacağında katiyen şüpheniz olmasın. Zira öyle yürekler, sizinle öyle yürekler, öyle sineler tanıma bahtiyarlığına erdim ki her birisi nazarında bir Enes bin Nadır, bir İbn Caş, bir Katbasi bin Şem'dir adeta. Rabbâs sizin destanınızı yaşamıştı. İzmirli onu benden çok duymuştu. Ben bir kere daha nakledeceğim. Adını ne kadar az bildiğiniz bir insan. Belki ben de tam bilmiyorum. Belki ben de başkaları kadar tam tanımıyorum. Ama kahramanlıklarla Kahramanlıklarla dillere destan bir cemaatten sadece bir tane. O dünün insanlarından sadece bir tane. O dünün insanını yakalama ve onunla beraber aynı şeyleri paylaşma, azmi niyeti içinde olanlar, gelecekte Gabbas İbni Eşyemleri yadırgamayacaklardır. Ömer bin Abdülaziz'in huzurunda onun torunu, dedesini anlatıyor. Ömer ona soruyor: "Sen kimsin?" Diyor: "Ben Ozat'ın torunuyum ki. Dedem yer savaşıyordu. Öğlene doğru muydu, neydi? Bir kılıç darbesi bacağını indirmişti. Ancak ancak akşam üzeri attan inerken bacağının kesilmiş olduğunu farkına vardı. Bir destan ortaya koydum, kabbas. Bir destan ortaya koydum ve ehli vicdanı kendi mücadele zeminine çağırdın. Yiğitlik burada dedin, yürek burada dedin, metafizik gerilim burada dedin. Siz oraya çağrılıyorsunuz. Öyle gerileceksiniz ki bacağınız mı gider, kolunuz mu gider, gövdeniz mi gider, kelleniz mi gider... ...kalede bunu ispat ettiniz. Tarih boyunca ispat edip duracaksınız. Varlığınız kendinizi böyle ispat etmenize bağlı. Kendinizi ispat etmenize bağlı. Yoksa dün sizin kapı kulunuz olan kimseler... ...bugün sizin alay ederler. Kendinizi ispat etmeniz için... İçinizden çok Kabbas i̇bn çıkarmanız lazım. Vücudunuzun bir tarafı gidecek, gidecek de ikindi namazı ne oldu diyeceksiniz. Heyecanla alttan inmek isteyeceksiniz. Bacağınız olmadığından dolayı tepetaklık yıkılacaksınız. Ve anlayacaksınız ki saatler evvel bacağınızı dikiliş darbe almış götürmüş. Nesibenin torunu diyor ki nenem sırtını dönerdi Uhud'da Resulullah'ın yanında sırtından aldığı yaraya iki elimizi yumruk yapar sokardık kaybolurdu Gabbas İbni Eşyemler cemaatinde kadınların yeri de uyudu metafizik gerilimle İslam yolunda ve din dikti Zamanın ne ehemmiyeti var? Mekanın ne ehemmiyeti var? Siz duygu ve düşünce itibariyle... ...on dört asır evvel yaşamış... ...Resulullah ve onun asabını yakaladıktan sonra... ...size bir müşahede arz edeyim. Böyle şeyleri cami kürsüsünden arz etmeyi önceleri düşünmüyordum. Ama size... Semanın iltifatını Resulullah'ın iltifatını çekmedemezdim. <Gülüyor> Kitmir hizmetten uzaktır. Ama Kitmir onun kuludur. Kitmir boynu tasmalı sadık bendenizeydi. Fakat Kitmir hizmetten uzaktır. İkna edilirse hizmet eder. Zor götürülürse hizmet eder ve size böyle bir zorla götürülüşün neticesini arz edeceğim birkaç arkadaşım sen de bulun demişlerdi alıp bir mektep bir üniversite yeri bir arsayı görmek için beni bir yere götürmüşlerdi çalılıktı o yer Çakıl taşlarla ölü, ölüydü zemin. Yoldan biraz uzakta bir yerdi. Yazdı sıcaktı. Terdi, sisdi, dumandı. Böyle bir yolculuğa gitmeden rahatsız olmuştum adeta. Ama Kur'an diyordu ki demişti. Kulnârü cehenneme eşeddu harra levkânü yefgahûn. Burada sıcaktan şikayet ediyorsanız, ediyorsunuz ama... Bilseniz cehennem ateşi çok daha şiddetlidir. Ateş ve hararetinizi, ter ve dumanınızı burada yaşayın. Öbür tarafa sadece selamet kalsın. emne aman kalsın. Berdü selam kalsın. Allah dünya ve ukvanızı berdü selam eylesin. Arkadaşlarım ben orada gezdirirken... ...içimden de istihsan etmedim değil. Yeniden sahabi destanı yazmak isteyen... ...bu arkadaşları alkışlamadım değil. Onlar burada bu yeri gezerken... ...arkada bu geziş, bu görüşten hiç haber olmayan biri... ...kendi müşahede dünyasında... ...namütenahibi deryaya yelken açmış... ...menam aleminde veya müşahede aleminde... ...o gezilen yerlerde dolaşıyor... Ve şimdi onun müşahedesini size arz edeyim. Yanımda birkaç arkadaşla beraber baktım ki çalılı, dikenli, taşlı, kayalı bir yerde bulunuyoruz. Zeminin hususiyetleri ve çizgileri verilince o gün, o cumartesi gün gezilen yerin çerçevesinin verildiğini görüyoruz. O çalılığın ortasında birkaç insan oturuyordu. Nuraniyetleri etrafı sarmıştı. Yanlarına sokulalım mı diye tereddüt geçirdik. Sonra da sokulmaya karar verdik. Yanlarına gittik. Ben istizan ettim. Sonra da isimlerini sordum. Sizler kim olasınız ki dedik. Sözcü diğerleri sükut ediyordu. Allah Resulü'nün zevcelerinden birisinin memesinden süt emme bahtiyanı önermiş... O devirde Basra'da bütün dalalet cereyanlarını göğüsleyen tabiinin efendisi Hasan Basri'dir Hatipoğlu. <Gülüyor> Hasan Basri'nin sözcülük yaptığı heyet içinde 13 asırdan beri kot kocaman bir dünyanın mezhepte imamlık rehberliğini yüklenen koca imam normal İbni Sabit Ebu Hanife vardı. <Gülüyor> Ve bu heyet içinde gip gibi batılı düşünürlere atasının arkasına düşünce büyüleyen bir insan gibi seni sürükleyip götürüyor dediği aşk sultanı Hazreti Mevlana cenaretini demir. <Gülüyor> Çeşitli asırların büyükleri bir arsada toplanmış, sizin yapacağınız üniversitenin, krokisinin mana alemine ait çerçevesini ortaya koyuyorlardı. Kendilerini böyle tanıttılar. Dedim sizler kim olasınız? Dediler biz bunlarız. Bu müşahedecinin müşahedesi. Bu yumuşak insanları, fıkı temsil eden insanı, düşünce ve tasavvufu temsil eden insanı, aşkı heyecanı temsil eden insanı bir arada görünce, bir bakıma sizin yeniden dirilişinizin çok önemli hususlarını bir araya getiren bu önemli imamları bir arada görünce bilhassa bu hususu dikkatlerinizi arz ediyorum. Sizin hizmet çerçevenizin Yeni dirilişteki Durumunuzun Çerçevesini tam vermek için Hasan Basri'den Mevlana'ya uzanan Bir çizgide Bu heyetin bir araya gelmesi Sizin adınıza çok Önemlidir Cesaret Alınca sordum Bir başka zaman Müşahit diyor Bir başka zaman başka müşahit Hatice Validemizi yakalayınca böyle sormuştu Ne olur Resulullah'a sor durumumuz nerededir diye <Gülüyor> Da bu müşahit de onlara soruyor Acaba biz nasıl bir hizmet yapıyoruz Sözcü Hasan Basri Diyor ki Zaman kulak kesilsin dillesin. Mekan kulak kesilsin, dinlesin. Caminin sütunları kulak kesilsin, dinlesin. Hadiseler kulak kesilsin, dinlesin. Siz kulak kesilin, dinleyin. Anaların karnındaki çocuklar kulak kesilsin, dinlesin. Mezardakiler de kulak kesilsin, dinlesin. Siz öyle bir hizmet ortaya koydunuz ki, sahabinin hizmetinden farkı görmüyor musunuz? fezlekeye bakın. Sözün fezlekesine bakın. Hıtamı misk hakikatına göre sözü bağlayan noktaya bakın. Acaba siz şu geçen cumartesi ne yaptınız ki? Bütün gök ehli perde izliyordu. Siz Kulullah'a bağlına bir kere daha an diştiniz. Kur'an'a bağlına bir kere daha an diştiniz. İslam'a bağlılığa bir kere daha an diştiniz. <Gülüyor> Gök ehli sizi temaşaya koşuyor. Bedir asabını temaşaya koştuğu gibi. Gök ehli hizmetinizle sizi alkışlıyor. Bedir Asab'ın alkışladığı gibi zaman ve mekanın ne kıymeti olur? Siz şu anda da onlarla işli dışlıysanız acaba şu yanımda duranlardan hangisi Abu Hanife? Orada durunca burada olmaz mı? hangisi Mavlane? Hangisi Hasan Basri? Aşacaksınız zamanı, aşacaksınız mekanı, diz dize geleceksiniz, dizlerinin sıcaklığını hissedeceksiniz ve dirileceksiniz. Batu Badel Mevut, öldükten sonra dirilme haktır ve onu Allah yapacaktır. Bir üç asırlık bir ölümden sonra, tam üç asırlık bir ölümden sonra onunla diz dize geldiğimiz zaman dirileceğiz sahabi diyor ki ona vahyi geliyordu tam o esnada benim ayağım da dizimin altındaydı dizim neredeyse kırıla yazacaktı. ona vahyi geldi ama o söylemeden bir kısım kelimeler benim dilimde dolaştığını hissettim çünkü onun iklimine daima gökten lalü güher yağar çünkü onun iklimine daima nurlar yağar. Çünkü onun iklimi nuraniyetten bir atmosferdir. Oraya giren herkesin ilhamları coşar. Oraya giren herkes metafizik gelinme geçer. Oraya giden insanı kütüğe koysan doğrasan farkına varmayacaktır. Kaldı ki sizin bezminizde kesilmenin doğranmanın Parçalanmanın, parça parça hale gelmenin yeri yoktur. Çünkü siz muhabbet fedailerisiniz. Çünkü siz husumeti gömdünüz. kurtlamamak üzere götürüp bir yere gömdünüz. Çünkü siz bir sevgiyle varız dediniz. Ben Kıraç Arası'ya dönüyorum. Kıraç de Ebu Hanife, Hasan Basri Mevlana, Mevlana bulunsaydı bu dönemde, Mesnevisini bir tarafa bırakır 20. asırda hizmet edenlerin Destanını yazardı O büyüleyici ifadeleriyle Ellerinde bir defter gördüm diyor Defterde isimler vardı Allah'ım Allah'ım Allah'ım diyen Şuradaki kardeşlerim Yeryüzündeki bütün kardeşlerim Hakkılar o defter içinde olsun isimler vardı. Bu isimler arasında başta büyük harflerle asra mühür gibi adını vuran adamın ismi vardı. Bir mühür gibi çağ ismini basmıştı. Bir düşünce çığırı açmıştı. Haklıydı ve haklı olarak ismi bu muhteşem defterin başına yazılmıştı. Arkadan onun nur halesinden insanlar vardı. Aliler, Veliler, Abdullahlar, Hasanlar, Hafız Alilerdi, Beyler, Sünbüller vardı. Allah Allah Allah Bu arkadan sizin şu hizmet zemininizi önünüzde hazırlayan adamların isimleri vardı. Çok isim vardı. ...size beşaret verebilirim... ...tanıyıp sevdiğiniz... ...haklarında hüsnü beslediğiniz... ...o güzel isimlerin hemen hepsi vardır... <Gülüyor> ...hatta soruyorlardı... ...ona soruyorlardı müşahide... ...Samtonlu Hoca nerede? <Gülüyor> ...Samtonlu Hoca... <Gülüyor> ...alnından öpeyim... ...benim Aslan Hoca'm... Santanlı Hoca nerede? Santanlı Hoca kim? Yahu defterde ismi olan adamı tanımaz mısın sen? Onu size fısıldayayım. O sizin Mehmet Ali Hoca'nızdır. diyor. Çok merak ettim. Acaba benim ismim de var mı? Defteri sonuna kadar göstermediler. Zira isimler arasında bazı isimler üzerine adın silindi diye çapraz işaret konmuştu. Çapraz işaretler vardı. ismimizi çizmesin ismimizi çizmesin eğer o defterde adın çizilmesi kolay bir şey olsaydı herkes adına ve hepiniz adına kendimi ortaya atacak hepsi adına kendimi itlaf ediyorum diyecektim ama ama ama çoktu efendimin defterinde İsmimin silinmesine ben de tahammül edemem Edemem Taşınılacak gibi şey değildir Silik isimler vardı Çok merak ettim diyor Acaba benim ismim silik mi? Silikleri göstermeyiz dediler Göstermeyeceğiz Zira Hak kapısı insanın sırtını döneceği bir kapı değildir. Adınız şaki dahi yazılsa, ebedlere kadar kapının dokmağına dokunacak. <gülüyor> ve iyeku ya müheymin gadasaka ve lem yescud limabudin suvaka diyeceksiniz. Ey her şey beni cehban olan dost. Ey dudaklarımdan çıkan soluklarımı duyan dost. Kalbimin atışlarında heyecanlarımı bilen Doğuz, ey Doğuz, ey Doğuz, Doğuz, Doğuz. Her ne kadar isyan ettiysem de. Kapının tokmağına dokunmaya devam edeceğiz. At Allah At da da aç Allah'ım kapını. Aç dışta Allah'ım. Çizikleri söylemiyorlar. Söylese belki ümidi kırılacak. Belki yese düşecek. Yes söyle bir bataktır ki düşersen boğulursun. Azmine sıkı sarıl bak ne olursun. Yese düşmeyecek. Kapının tokmağına dokunacaksın. Sizi dinlendireyim. Yüreklerinizi yüreğime farz etmeyeyim, benzetmeyeyim. Sizde çatlayan sineler görüyorum. Hak dostu, kemerbeste Yuhudiyet içinde Allah kapısında. Hak dostu, hayatı boyunca bir kere sırtına ak kapısına dönmemiş. Hak dostu, hicab içinde başını göklere kaldırmış ve burukluk içinde yere indirmiş. 40 sene, 50 sene. Hak dostu, çevresinde müritleri var. Yaranları var, sinelerine girmiş, ruhlarıyla oynamış, iş dünyalarında inkılap yapmış, başlarını arş dikmiş, gönüllerin hakkı aşina kılmış, hepsi hakkı aşina olmuş, gözlerinden perde silinmiş, arş yazılar okur hale gelmişler, levh kaleme ittiba, ittila beyda etmişler. Görmüşler ki ama efendilerinin rehberlerinin nur efşan ustalarının adı müsavidir şakavete yazılı. Talihsiz insan, şakî insan. Femi num ve said. Allahım sen bizi saideyle. Allahım şakavetten muhafaza bul. Bakmışlar ki efendi şakiler defterine kayıtlı ve birer birer onun halkasından kopup uzaklaşmaya başlamışlar kopan uzaklaşmış kopan uzaklaşmış bir tarafta levhimah ve isbattaki yazıya bakıyor şaki iki rüklüm oluyor burkuntularla inliyor beri tarafta o güne kadar gemilerine kaptanlık yaptığı tayfa birer birer kopup gidiyor bir de onun burkuntusunu vicdanında duyuyor sabrına vurgun olduğum insan o ne sabırdır o ne metanettir o ne anlayıştır o ne teslimiyettir hiç sarsılmıyor bir insan kalıyor Hacı Bayram müritleri gibi vefa gamzeden bir insan şakit olsa yahu biz bunun yolunda hakka hakikata erdik Nur'u bunun yolunda tanıdık. Ben bu vefasızlığı yapmayacağım. Vefa borcumu ödeyecek, sonuna kadar ayrılmayacağım diyor. Sizin de Resullah'a karşı böyle bir vefa borcunuz olsun. Sallallahu aleyhi ve sellem olsun. Üzerinize borç olsun. Vefa borcu Bir gün onu çekiyor Dertli Üstad Oğlum diyor arkadaşların Niye ayrıldı Başlayın avamca diyeceğim Hınk mınk ediyor Oğlum arkadaşların niye ayrıldı Benden Efendim şu bu Acıyı tebessüm ediyor Üstadım diyor Gözleri hakikate açılınca seni Orada şakı gördüler onun için ayrıldılar. Gülüyor. Ben diyor, o yazıyı kırk senedir öde Ama bana bir başka kapı gösterin ki, müracaat ettiğim o yazıyı sizlereyim. Allah kapısından başka kapı mı var? Ey adının üzerine çizgi çekilmesinden endişe eden dostlar! Devam edin, ayrılmayın. Burkuntu yapan o sevimsiz yazıları o silecektir. Yübedil Allahu seyaat il bedil seyaatina hasenat. Allahumma bedil seyaatina hasenat seyyiatı hasenata çevirecek Allah celle celaluhu çirkin durumlar iyi durumlara çevirecek ne tekim kışla bir bahar yarattı Badil hazanın estiği yerlerde güller çiçekler var etti harup rüzgarların saçıp savurduğu yerlerde günler bitirdi koskocaman bir kışı nevbahar hale getirdi sizlerle yeni bir destana başladı sizlerle yeni bir destan yazmak istiyor bundan sonra da bunu tamamlayacak ve sizleri sonuna kadar sevindirecektir görüyorsunuz ki Görüyorsunuz ki 14 asırları olduğunuz halde sizi 14 asır ötekilerin içinde kaydetmiş, beraber mütalep ediyorlar. Sizin bir kardeşiniz diyor ki, ben birkaç defa bedr hasabı içinde müşriklere karşı savaşıyor gibi savaştım. Sonra da dedim ya bu ne işti? 14 asır sonra geldik. 14 asrı savaşıyoruz <gülüyor> Bu şu iştir ki Duygu düşünce aynı olursa Çizgi aynı olursa Frekans aynı olursa O devirde duyulan sesleri siz de duyarsınız Verilen emirleri siz de hissedersiniz Aynı gerilime sizler de geçersiniz Allah'ın minayet ve keremiyle İnşallah. Bağrada bir şey kalır o devirde yaşayanların Büyük bir kısmının mübarek isimleri Dertlere derman isimleri Gönüllerimize inşirah veren isimleri Ebubekir Bekir, Ömer, Osman, Ali Talha, Zübeyir, Abdurrahman bin Avf İsimlerinizle de onları yakalarsanız Arada isim farkı da kalmayacak Bir fark kalacak Bir tek fark kalacak Tavsiye çizgisinde arz edeceğim fark Onlarda gerçek büyüklük farkı, sizde de edep farkı saygı farkı. Diyeceksiniz ki başlarımız başlarının ulaştığı yere ulaştı. Sizin arkadaşlarınız Ebubekir'lerle, Ömer'lerle aynı zemini paylaştı. Fakat biz yine boyunlarımızı bükecek, kıtbir deyip başlarımız ayaklarına türeceğiz. Arada bir fark kalacak. Sizin hakkı teslim farkı. Sizin onlara saygı farkınız. Sizin bizzat insibaya açılmış, onun huzurundaki havayı teneffüs etmiş insanları farklı görme farkınız. Siz farklı göreceksiniz. İsterse arkanızdan yediğiniz mi tekmeyle doğrudan doğruya kendileriniz onların içinde bulun. Ne fark eder? Bakın. Ben dostlar tanıdım. 15-20 sene evvel müminleri şöyle görmüş tanımıştım. İmam Hatip Enstitü yapalım. İmam Hatip Enstitü bizim maneviyat tomurcuklarımızı yetiştiren mekteplerdi. Şahsi muhakemelerinizle bunu anlamasanız bile İmam Hatip Enstitü yapma mevzunda himmete müracaat ederken fazla değil belki 22 senelik bir mevzu. İzmir'de henüz ciddi bir İmam Hatip'te yoktu. Araf fırınında bir çeşit bir binada tedrisat yapılıyordu. Enstitü'nün rüyası bile görülmüyordu henüz. Himmete müracaat ediliyordu da bir zengin 100 bin lira bir başkası 50 bin lira bunlar. Ötede de inşallah bu şanlarıyla haşrolacak, neşrolacaklar. Bunlardan bir tanesi çoktan uçup gitti, ilk uçup gidenlere karıştı. Diğeri Allah uzun ömür versin, sizin aranızda yaşıyor, yetmişin üstünde. İmana ve Kur'an'a hizmet ederek tanıdığım bu insanlar, iman ve Kur'an davası içinde, isimlerini unutmayacak, gelecek nesillerinde birer eriyadı cemil haline getirip, Onları yad etmelerini onlardan rica edeceğim. İnşallah, inşallah. Himmete müracaat edildiği böyle bir mevsimde, böyle bir zeminde bu arada Allah ondan razı olsun, taksiratını affetsin. Biri çıkarıp 5000 bin lira oraya koyacak ve ordu bozanlık yapıyor gibi şöyle diyecekti. Herkes bu davaya inen inandığı kadar yardım eder. Ve senin orada konuştuğun her şey yıkılıp gidecekti. Sinelerde heyecan köpürürken birdenbire o köpüğe iğne sokulmuş gibi delinecekti. Delinecek, tam hamle yapıyorum dediğin yerde hamlen kırılacaktı. Metafizik gerilim kırılacaktı ve sen o hamleyi yapamayacaktın. Aradan sadece şu kadar bir zaman geçti. O devirlerde lisede başı secde eden bir insan da yoktu. Ben aylarca haftalarca başı secdeli bir lise talebesi çok aramış, aramış yalın ayak, başı açık hayallerle geriye dönmüştüm. Vallahi bulamamıştım, billahi bulamamıştım. Size arz etmişimdir, size arz etmişimdir. Mezarlık başı mescidinde namaz kılıyordum sabah namazı, yaz günlerinde. Yaz günlerinde saat iki buçukta sabah namazı kılınırken Saat üçte sabah namazı kılınırken Bu iman amaresidir Münafıkın nifakı bu işe tahammül edemez Ve arka saflardan birinde 17-18 yaşında bir genç gördüm Pırıl pırıldı Çehreleriniz gibi nasiyesidir akşamdır Selam Çıkar gider diye kaçırırım ...ondan evvel fırladım... ...sanki içimden dedim... ...Allah'ım tesviatım çok önemlidir... ...seni anacaktım ama... ...mazur gör... ...şunu yakalamak istiyorum... <Gülüyor> ...caminin avlusunda yakaladım... ...ben yakalarken... ...elinde kalemi hazır... ...bir tomar da kağıt hazır... ...bana uzattı... ...abi dedi... ...mekteplere din dersi konması için... İmza topluyoruz. Sen de onu da atar mısın dedi. Ayaklarım sende dedi. İçim şu duygularla doldu. Abi be evladım ben seni şurada burada arıyordum. Ayaklarım etmeyin senin. İmza ne demek? Ben ayaklarının altına başımı koymak için geldim. Geçen şu kısa zaman içinde nereden nereye varıldığının farkında mısınız? <gülüyor> Sizi oradan buraya getiren Allah'ın sonsuz lütuflarına binlerce hamdü ve sena olsun. Her şey gelişti. Dün 5000 bin lira ortaya koyup kısmen ordu bozanlık yapan bir merhum onun yerini bugün binlerce insan aldı devri risalet fenaya gidin tebuk hareketinde sahabeyi yakalayın Allah Resulü himmete müracaat ediyor olanlar veriyor olmayanlar alıp veriyor olanlar hazırlıyor olanlar olmayanların imdadına koşuyor ve bir zümre var Bellerinden aşağıya göbeklerinden aşağıya sardıkları peştimallarla namaz kılıyorlar. Ebu Hüreyre anlatırken diyor ki, müka giderken ellerini arkalarına götürüyor. Makat tarafından açılmasın diye urbalarını öyle tutuyorlardı. Ayağı kalkarken de ön açılmasın diye öne tutuyorlardı. Sadece peştimalları vardı. Millet varlığıyla oraya dökülürken bunlar dolu dolu gözlerle seyrediyorlar. Bak ya bu mekir de verdi, Ömer de verdi, Osman da verdi. Ama biz veremedik. Yok ki verelim. Dilenip getirip verenler vardı. Dilenip getirip verenler vardı. Ama biz veremedik diyorlardı. Allah Allah. Efendimiz görmemişti bu tabloyu. Kenara çekilmiş çocuk gibi ağlıyorlardı. Veremedik diye ağlıyorlardı. Efendimiz bunu görememişti. Adeta sema gör diyor gibi. Vahyi efendimize dil olmuştu. Kur'an nazil olmuştu ve şöyle diyordu. Tavallav ve ayyunhum tafid min Ey şanlı yüce nebi, bir de senin görmediklerim var. Verenler onu gördün, görmediklerim var. Verdikleri her türlü vermenin üstünde görmediklerim var. Tavalleu döndü, gidiyorlar. Burkuntu içinde ve ayınım tefidu min gözleri yaşlarla dolu. Hazenen tasadan ötürü Allah yedi du Allah yolunda verecekleri bir şey olmadığından dolayı. ...yürekleri çatlıyor gibi. <Gülüyor> devri risalet cenayideki tablo. Altın çağdaki tablo. Nur asrındaki tablo. Peygamber bezmindeki tablo sallallahu aleyhi ve sellem. 14 asır evvel yaşanmış bir devri siz sizin nesliniz ebedlere kadar var olunuz. Bir kere daha ihya ettiniz. Bir kere daha ruhu seyidine namı hoşnut ettiniz. Allah ebeden sizden hoşnut olsun.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 Bir kere daha ruhu seyyidüle namı hoşnut ettiniz. Amin. Allah ebeden sizden hoşnut olsun. Amin. Hak karşısında kıyamınız, hakkı temsil etmeniz, metafizik gerilim adına, günümüzün insanına, peygamberlerin o cansiperana mücadelelerini o peygamberane mücadelelerini yeniden hatırlattı. Size yine arz etmiştim. Enbiya izamın hayatı seniyeleri şöyle dursun. Sahabe-i kiram ve tabiini fıkam efendilerimiz. İnşallah şimdiye kadar benden onlara karşı sadece hürmet ve saygı duymuşsunuzdur. Onların huzuruna vardığınız zaman, işlerine girdiğiniz zaman hakkımda hüsnü şâdede bulunun hep onları sevdim yeğenlerimin isimlerini bilemediklerim vardır ama onların büyük bir çoğunluğunun adını hep hafızamda tutmaya çalıştım hep o tanımayı korumaya çalıştım çünkü yeğenlerim bana öte de çok faydalı olmayacaklardır gerçek dostla da benim aramda bir köprü ve vasıta varsa o da onlardır sevdim sevdim ...ve sevilmenin hülya ve röyalarıyla yaşadım. Belki severler dedim. Belki bir gün severler dedim. de hüsnü şahadette bulunun. Farkı yoku arz ediyorum ben size. Hak ve hakikat karşısında... ...peygamberane mücadele eden insanları... ...onların hayatını okurken, hecelerken... Hatta 10-12 yaşında sizin içinizdeki şu gelecek devirlerin aydınlık nesli. Mini çocuklar diyeceğim farkına varamadıkları bir hisle çağlayana karışıp sizinle beraber camiye gelen, gelecekler adına camiye gelen ve gelecekler adına iman ve Kur'an hakikatlarını alkışlayan, gelecekler adına abilerinin yanında yerlerini alan... O minnacık çocuklar çağındayken sahabinin hayatını heceliyordum. Bana çok ütopik geliyordu. Enbiya izamı anlamak zaten mümkün değildi. 50 sene, yüz sene durmadan irşat ve tebliğde bulun. Sonra bir insana sahip olama ve fakat sonra yine hiç sarsılma. Ve sarsılmadan Allah kapısının tokmağına dokunmaya devam et. Anlamak mümkün değil. Bu teslimiyeti, bu bağlılığı, bu temessükü, bu samimiyeti, bu hasbülüğü anlamak mümkün değil. Bana çok ütopik geliyordu. Nasıl olur böyle diyordum. Yurdun, yuvanın terk edilmesi, mal menal her şeyin feda edilmesi ve edilirken de dönüp geriye bakılmaması nasıl olur? Hani nakşilerin bir şeyi var. Dört esas zikrederler. Farisi birkaç cümle içinde. Der tarihi nakşibendi lazım ahmet çari terk. Terki dünya, terki ukba, terki hessi, terki terk. Bu yolda dövşeyi terk etmek lazımdır. Dünyayı terk etmek, ukbayı da terk etmek lazım. Hani nasıl diyor rehber gözümde ne cennet sevdası ne de cehennem korkusu. Milletimin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Hayır dost, sen yanmayacaksın. Ben ve benim gibiler seni yerine kendimizi atacağız yerine. Sen yanmayacaksın. Sen yandın. Burada yandın. Hem kebap gibi yandın. Şişlerde kebap gibi yandın. Yandın hürriyan oldun. Ama etmedin, Ahdi Bayrağından ah ağa etmedin, Ocaklar gibi yandın ama gamis eylemedin. Milletimin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Bu ne kamettir? Bu ne baştır Allah'ın? Bu ne sinedir? Öyle diyor, öyle demişler. Cüneydi Baydadi de öyle demiş. Öyle dediği rivayet ediliyor menkıbe kitaplarında ilk ümmet Hz. Ebu ve benim tanıdığım bir kâmet Hacca giden arabanın içinde oturuyor. İster inanın ister inanmayın. Hacç kervanı hacca gidiyor. Kırk lik kadrosuyla hacca giden araba yerinde duruyor frenlenmiş. El freni çekilmiş dümdüz yerde duruyor. Ve herkes derin bir mürakabe içinde. Birden biri araba gelip gitmeye başlıyor. Arabanın içinde herkes hayretle sağ sola bakıyor. Bu bizim boynu buruk günümüzün fedaylarından birisidir. Sakalını zinesine basmış, derin derin hülyalar içinde, hu Allahım hu diyor. O koca araba lerzeye gelmiş gibi titriyor yanındaki dost soruyor hak dost hak dost illallah ne diyordun ne düşünüyordun birdenbire cehennemin alev alev yanışı hayalimde belirdi sonra isyan eden ümmeti Muhammed'in durumunu düşündüm ve birdenbire çığlık oldum Allah'ım beni dedim, Allah'ım beni dedim, Allah'ım beni dedim ama bunları bağışla dedim. Rica ediyorum, ne fark görüyorsunuz? Benim şu tanıdığım mütevazi insanla 12 asır evvel yaşamış Güneydi Adad arasında ne fark görüyorsunuz? Farklar kapanan, kapanınca... Duygu-düşünce çizgisinde aynı şey yakalanıyor demektir. Allah büyük bir kısmınıza ve inşallah hepinize aynı şeyi yakalatmışsa bundan sonra size düşen şey Allah'ın onlardan istediği bu onların da yerine getirdikleri şeyler olacaktır. Ne mutlu size ki Allah sizden bir şeyler istiyor ve ne mutlu size ki siz bu şeyleri yerine getirecek metafizik güce sahipsiniz bütün dinamikler Allah'ın inayet ve keremiyle elinizde arzu etseniz Allah'ın inayet ve keremiyle aşacaksınız hem hak ve hakikate sahip çıkma mevzuunda sizi görünce inandım ki ben sahabi artık ütopya değilmiş onların yaşadıkları şey ...onların hayatlarını sizin sayenizde... ...artık ütopik olarak görmüyorum. Bir realiteymiş, ...bir dönemde yaşanmış... ...bir dönemde de yaşanacaktır Allah'ın inayet ve keremiyle. Musalar gibi... ...firavunlar karşısında... ...hak ve hakikata haykıran... ...diller... ...sizin içinizden çıkacaktır. İsa'lar gibi... ...çarmıhlar altında gözünüzü kırpmadan tereddüt etmeden cennetin yamaçlarında yürüyor gibi hakka doğru yürüyüp gidecek kulü la ilahe illallah tüflühü diyeceksiniz la ilahe illallah deyin felah bulun kurtuluş erin la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah la ...nebetlere kadar sizi yaşat Bununla yaşayacak... ...ve bununla haşrı neşr olacaksınız. Hakkın susturulmayan dili olacaksınız. Hak ve hakikatin yılmayan bekçisi olacaksınız. Soyunuzun... ...on asırdan beri... ...batıya karşı... İslam'a karakolluk yapma mevzuunda... ...göz kırpmadan bekçilik yaptığı gibi hak ve hakikatin bundan sonra da bekçisi olarak ebetlere kadar en yüce hakikati muhafaza edeceksiniz biz varken başka bekçi aramaya lüzum yok bizden daha iyi bekçiler olamaz biz bu bekçiliği cana minnet biliyor ve hayatımızın şerefi sayıyoruz siz bu metafizik gerilimle. Hak hakikat adına duyduğunuz zevkle, ruhani zevklerle, cismaniyete ait zevkleri ve hazları aşmasını da başaracaksınız. Bu mevzudata ben yine bir bütünleşme görüyorum. Nasıl o devirde gözü harama kaydığından dolayı evine kapanıyor ve durmadan ağlıyor, evinden dışarıya çıkmıyor. Böyle insanlar vardı. Ve Allah Resulü soruyordu. Nerede benim adını bilmediğim, fakat çaresine aşina olduğum, hani her gün, Kur'an okunurken sanki şu durup durup bıçkıran, şu büklüm büklüm olan, nerede o? Çoktan beri evinden dışarıya çıkmıyor ya Resulallah. Hey ben onun evine götürün, vefalı dost. Asabı Allah yolunda dostlukta bu kadar vefa gösterirse, o da bu kadar vefalı olacaktır. Vefalı dost, beni evine götürün diyor. Olsaydı bu devirde yaşasaydı, böyle bir inkisar içinde hissettiği sizlerden bütün kardeşlerinin evine giderdi <Gülüyor> Hem belki de gidiyordur bile. Belki gidiyordur. Belki yorganlığınız açılınca örtüyordu. Belki alnınızdan öpüyordu. Belki teslihe, tehnine, dudaklarınızdan öpüyordun ağzınızı şeker şerbet suyunu içiyordu beni doktumu yanına götürün ve o haneye koşar gerçek müminin gözü bir kere günah işleyince ve falı bir insana yaraşmayan işi yapınca Ömür boyu inler durur. Vefalı genç bir inleme faslına girmiş. İnlemeden bir beste yapmış. İmanını mızrap gibi bu beste üzerine veya imanını bir mızrap gibi kalp teline dokundurdukça bu besteden öyle feryatlar yükseliyor ki evin daşı, toprağı, duvarı, tavanı, tabanı bile onunla beraber inliyor. Allah Resulü kapısını itip içeriye girince şaşırıyor birdenbire Evvela dona kalıyor Tepeden tırnağı bir süzüyor Allah Resulü'nü Aman Allah'ım bu ne şeref Sultana sultanlık gedaya gedalık Sen günahkar da olsan Gedalar dilenciler gedalık yapabilir Ama o sultanlık yapıyor Sultanlık yapıyor hep Sultanlık yapıyor içinizde Sultanlık yapıyor Sinan'ınızda O bitkin O zayıf O nehir delikanlı Bir ok gibi yerinden fırlıyor Bir adım daha atmasına Fırsat vermeden Kendini Resulullah'ın kucağına atıyor Doya doya Sarılıyor Bu ilk ve son sarılmadır Sonra da ayaklarının dibine yığılıyor. Gökler çok yukarılara dikilmiştir. Solukları kesilmiştir. Hiç heyecana, telaşa kapılmadan, lanü dökülen dudaklarından şu sözler dökülüyor. Ne biler sultanının, peygamberler efendisinin, insanlığın iftihar tablosunun, Dudaklarından inci mercan gibi şu sözler dökülüyor. Cehizu Sahibekum, feinler Arkadaşınızın teşhis ve teklifine bakın. Hele siz onu teşhis edin. Korku ciğerlerini gelmiş bulun diyor. Kalbinizin bir köşesine koyun. Bunu kalbinizin bir köşesine koyun ve sonra şuna bakın çağınızda bir talebe karşınıza geliyor cebinde elli lira parası vardır elleri titriyor titriyor elini cebine götürüyor ve çıkarıp karşısındaki adamı elleri titriyor titriyor uzatıyor ve diyor ki ben bugün okula giderken gözlerime yabancı hayal girdi. Oysa ki bana denmişti, benden evvel başkası bakıp gözlerinin içine bile girmesin. Ben bu ahdi bozdum. Al buna keffaret olsun. Ve elli lirayı kapan fakirin yanına gelmişti. Bana o gözde ve güzide talebelerden ikisinin kendine kadar gelip İffetlerinin sarsılması ve ürgalanması karşısında Nasıl heyecana geçtiklerini Nasıl heyecanlandıklarını anlatmıştı Ve hafif bir tebessümle bunlar kim demişti Biraz onları tanıdığım için azıcık Avucumun içindeydiler biraz tanıdığım için ismini söyleyince ben şu değil mi dedim ona Odur dedi Zira ben onların içinde boynuna kaç bağlayıp yattığı yatağın üstündeki ranzaya kafasını hocam öyle yakalayınca yatılan ulan dersize çalış dedim başlayın, ağzımdan ulan lafı çıktı çünkü ulan değil çünkü o büyük insan hocam kendimi salıverince bana göre fazlaca uyuyorum biraz çünkü gündüz olursun nice ayar ile gafil Ko, daflet-i bari utan gecelerde geceyi ihya etmek istiyordu. Allah'tan utanıyor ve geceyi ihya etmek istiyordu. Yine ben size soruyorum. Dünle bugün arasında ne fark var? İffet mevzuunda, ırz ve namusun korunması mevzuundaki aynı hassasiyet paylaşılıyorsa Aynı şeyi beraber yaşıyorsanız bir inayet illa büyük ölçüde zaman aşılmış demek. Ve ben kısmen aştığınız bu zaman aşın diyorum size. Mekan aşılmış demek. Ve ben ciddi metafizik gerilime geçerek omuzunuzdaki bu büyük vazife ihsan ilahi olarak konan bu vazifeyi eda edin diyorum size. Ve başkaları için yaşama. Başkaları için yaşama, metafizik gerilimin bir buğdu, o çağla bu çağı birbirine bağlayan husus. Yaşatma zevkiyle yaşama arzusundan feragat etme. El alem güller çiçekler gibi açsın. Ölecek biri varsa o ben olmalıyım. Alem mesud olsun, mutlu olsun. İdeal ufku bu kadar yüksek. Ben bütün hayatım boyunca isterse, Bahtsızlık içinde yaşayayım. Bu arada Allah beni de mesut ve bahtiyar ederse Felillahilhamdüvelminne der Öper başıma korum Ama evvela benim milletim Evvela benim soyum Evvela büyük davanın hamelesi Büyük işlere namzet Dünyayı irşada hazırlanan Bu mevzuda hazırlanan Fak nesil Mukaddes nesil Mübarek nesil Bir hayat değil Uğrunda binlerce hayat feda edilse Değer Bu yüksek duyguyla Bu anlayışla yaşama Bu anlayışla dünyayla zifaf olmam Ve bu anlayışla ayrılıp dünyadan gitme Eteklerini dünyanın tozuna Toprağına bulaştırmadan Bu iffetle kanatlanıp gitmem. Değişik çağlara ait Yine belli başlıklara sadece parmak dokunduracağım Halid'i çok severim Çoğunuzun çehresinde ben bir Halit okurum. <gülüyor> Halit büyük bir kumandan, hamleci. hamleci. Maraton gücü çok fazladır. İnsanların iftihar tablosu, güneşler güneşi ayılar ayı üful etmeden batmadan iki sene evvel hakikata gözü uyanır, açılır. Fakat bu iki sene içinde yirmi senelik sahabinin aldığı mesafeyi alır. Maraton gücü bitiştir, baş döndürücüdür. İlk Müslüman olduğu gün bir sefer vardır. Arkada bırakılmıştır. Koca kumandan ilk defa böyle bir itin ağladığını o gece kendi farkına varmıştır. Öyle feryat etmiştir ki Cibril gelip rivayetlerde, menkübelerde Ya Resulallah Halid çok tasalandı. Alın onu da. Gerilmiş bir yay gibidir. Kından sıyrılmış bir kılıç gibidir. Batılı tarih kriteryacısı, temk itçisi. Halide anlatırken kumandanlık mevzuunda on insanla ordulara karşı savaştığı zaman da yenilmemiş. Bin insanla savaştığı zaman da yenilmemiş. İşte bu noktayı nazardan ona bakarken der ki Batılı, Hannibal gibi büyük kumandanları Halid'in kapısında kumandanlık dilenirken görüyoruz. Siz başkalarını da üst üsteyin. Fakat çok mütemenni ve mütemellik tarihini de kullanacağım. Buna tevazu gösterme, hatta yaltaklanma, hatta iki hüküm olma, yüz yere sürme denebilir. İlk Müslüman olduğu dakikalarda bile o atlas işlemeli, o zebercet katmalı ziynet eşyalahını çıkarır ya Resulallah görüyorum ki hasır üzerinde oturuyorsun mübarek cismin inciniyor bunların üzerine otur de. öyle doymuştur ki Resulullah Halid esas muhteşem bir dimağıdı ya Halid ben de diyordum ki Halid gibi akıllı bir dimağ nasıl oluyor da imana kapalı yaşıyor diyecektir Allah Resulü Mesafeyi iki senede kapamış o müthiş maratonla ulaşmış önden gidenlerin arkası, arkasından yetişmiş ve yakalamıştır. Ve bu zat Efendimiz döneminde bir iki sene Hz. Ebu Bekir döneminde üç seneye yakın süre ve Hz. Ömer döneminde iki devletin başına o sert yumruğunu indirir ve iki devlet izaya getirir. İki devletin içinde camiler çil çil serpilir. İki devlette de tevhid duyulur. Halid'in kılıcının, yukarıda helezonlar çizmesinin hissesi ve payı çok büyüktür. Yenilmez kumandan. Büyüklüğüne bakın bir kere. Bir kere başta Hazreti Ömer, zafer doğruğa ulaştığı zaman onu azleder. Ve bu azilde hiç rahatsız olmaz azleder giderken bir camide oturuyordur. Bu orada caminin içinde yanında sağında solunda oturanlara şunu fısıldar. Ömer beni Azette onun için gidiyorum. Cemaatten birisi eğri kılıcın üzerine doğrulur ve şöyledir. Kumandan şimdiye kadar sana itaat ediyorduk. Senin söylediğin bu söz Emirül meminine karşı isyandır. Hayır, ne şuurdur bu. Adını bilmediğimiz Dünün bedevisi sahabe olmakla sert acip taç. Ve Halid bin şu sözler dökülür. Ömer hayattayken hiç endişe etmeyin. Kimse baş kaldırmaz. Ömer hayattayken kimse baş kaldırmaz. Ömerler olun. Ömerler olun. Saadat oldu baş kaldırmalarını önleyin. Zira mesele vicdanlara girerek halledilecektir. Kaba kuvvete değil. Ömer hayatta olduğu sürece kimse baş kaldıramayacaktır. Sarı boynunda Ömer'in huzuruna getirilir ve size arz etmişimdir. O ince, o rakik, o şair ruhlu, o narinlerinden narin Seyyidin Hazreti Ömer. Hiç kesmet kendimi, hiç sesimi kesmeden, sözümü kesmeden 24 saat durmadan şiir söyleyebilirim der. Ömer odur. Onun için şair ruhlu dedim. Gözleri dolar ve şöyledir. Ya Halit biliyorsun seni çok severim. Ama halk çok dikkat edin. Elde edilen zaferleri senin şahsında buluyordu. Falan yaptı, filan etti, falan çattı diyorlardı. Ben biliyorum ki bu zaferleri bizi ihsan eden Allah'tır. Senin halkın şirkine sebep olmadan korktum. Onun için seni hazlettim der o buna çoktan razıdır hiç lemcim etmez emrinde çalıştırdığı Eba Übeyde'nin emrinin altına girer ve bir nefer olarak savaşır ölüm döşeğine kadar ölüm döşeğinde bir tek heyecanı vardır sağa sola döner inler ve ızdırap çeker koca kumandan üzerinde kırılan mızraklar karşısında inlememişti kendi sözlerinde kendini takip edelim şimdi izleyelim diyorlar ölüm döşeğinde diyor ki koca kumandan vücudumda bir para kadar yara almadık yer yoktur yoktur yakmaz o cesed Allah o ceset ihtimal cehennemin üzerinden geçerken cehennem çabuk geç ateşimi söndürüyorsun der yakmaz vücudumda para kadar yer mızrak yarası almadık yer yoktur diyor ama şu teessüflü sözlerle sözlerini bitirir. Ha ene emutu ala firaşi hatfe enfi kemethelil ba'ir. İşte gördüğünüz gibi şu döşekte tıpkı deve gibi burnumun üzerine ölüyorum der. Cephelerde ölmeliydim. Ve bu derin ızdırap Halid'in birkaç soluğu daha varsa canım çıksın. Onları da kesmiştir. Biter ve ölür yanındaki insan şunları mırıldanır aşe hamiden ve ma şer herkesin sevdiği saydığı bir insan olarak yaşadı ve İslam'ın bir yitiği olarak öldü gitti. Öldü bir atı bir de kılıcını miras bıraktı. Evi yoktu. Villası yoktu. Köşkü yoktu. Serveti yoktu. Samanı yoktu. İki devleti yıkmış. Mave mehre kadar kocaman şanlı İslam devletinin kurulmasına vesile olmuştu ama yoktu yokluklara kana açıyordu melekler karşılıyordu o 14 asır evvel yaşamıştı ondan 7-8 asır sonra bu şanlı milletin büyük kurucusu Osman Gazi 30 senelik mücadele sonunda aşınmış ve yıpranmıştı Oğlu Bursa önünde savaşıyordu. Kendi gözlerini ölümün pençesi altında, Azrail'in kapması içinde. Bursa'dan gelecek müjdeyi bekliyor gibi örgünleşmiş gözlerini çadırdan dışarıya dikmiş çadırda yatıyordu. Koca şanlı hükümdar çadırda yatıyordu. Bursa'dan gelecek müjdeyi, beşareti bekliyordu. Ama gelmemişti. Bir gün geleceğini düşünüyordu. Uzaktan ışıkları gösteriyor. Ve beni o şehrin içindeki şu noktaya götürün gömün diyordu çadırın içinde. Bu da ölüyordu. Tam Halit'ten 6-7 asır sonra. Mirasını yazan şöyle diyordu. Koca hükümdar öldü. Bir çizme, bir kılıç, bir dağıtını bıraktı. Fark var mı? Asrın farkı var mı? Zamanın engel olması bahis özü mu? Aradan yine 6-7 asır geçiyor, atlıyorum ben. O devirlerde Selahaddin'e de aynı nazarla bakabilirsiniz. Hayatı boyunca hadiseleri çadırda kovalamış büyük sultan, şanlı Türk hükümdarı ama ben yine birkaç asır veriyi atladım. 80 küsür senelik hayat adına dünya zevkin amına bir şey bilmiyoruz. Ömrü zindanlarda, mahkemelerde, hapishanelerde, tecritlerde, zulümler karşısında, esaretlerde, esaret kamplarında, firarilerde geçiyor. Kendisine zulmedenlere, kendisine acı çektirenlere, kendisini adım adım takip edenlere avazı çıktığı kadar yakınlarının yanında bağırıyor. Hakkımı helal ettim diyor. Allah. Bana kötülük yapanlara hakkımı helal ettim. Allah. Zindanlarda yer hazırlayanlara hakkımı helal ettim. Bir şakı gibi beni takip edenlere hakkımı helal ettim. ''Adil kadere de diyorum ki, isterseniz namınıza siz de tekrar edebilirsiniz. Gücüm yetse, ünüm ulaşsa, başımı boşluğu doldursaydı, oraya ulaşsaydı ben de diyecektim. Bütün çektirenlere hakkımı helal ediyorum. Allah huzurunda onlardan davacı olmayacağım. Onlara beddua etmedim.'' Çocukları hanımları gözümün önünde tüllenirken ürperdim ve dua etmedim. Sadece Allah'ım sana havale ediyorum. Değişen bir şey yoktur görüyorsunuz. Sizin nesliniz aynı şeyi söylüyor. 7 asır evvelki nesil aynı şeyi söylüyor. 14 asır evvelki nesil aynı şeyi söylüyor. Hasbilik duygusuyla kıvranıyor. Ve başında size bir müşahede arz etmiştim. Sonunda da müsaadenizle yine bir müşahede arz edeceğim. Din İslam dünyasının sınırlarını çoktan taşımıştır. Neyse kabbası anlatırken sürte sürte benim elimde bu kadar yara olsun valsın. Küçüye kadar, dünya de bu kadar. Ben de yeni farkına vardım. Evet Çağınızda destanlara mevzu olmaya hazırlanan metafizik gerilimi tam mübarek nesille 14 asır belki nesli yine ayrı bir noktada buluşturalım ve tanıştıralım. Bu noktada hasfilik noktasında İslam nuru iman nuru ve Kur'an nuru İslam dünyasının sınırlarını çoktan aşmıştır. Bugün Almanya'dan Fransa'dan Amerika'dan, hatta belki kıta aşırı başka ülkelerden, Avustralya'dan İslam'ın sesi ve soluğu geliyor. İsterseniz